Kaza namazlarını nasıl niyet edip kılmamızı tutabiliriz? Evet, yöneltelim inşallah. Hay hay, afiyet diliyoruz efendim. Gaziantep'e selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet, Değerli Hocam. Kaza namazlarını hanımlar kılarken, tabii kaza namazının detayına aslına girmiyoruz. Sadece hı hı. sorulan şekliyle ona cevap verelim. Çünkü daha önce bunlara cevap vermiştik. Kaza namazlarını hanımlar kılarken, e, kavmet getirmeleri gerekmiyor. Onlara hanımlar kavmet getir getirmiyorlar. Ezan evet, da yani. okumuyorlar. Tabi erkeklerin ezan okumaları gerekiyor ve kavmet getirmeleri de gerekiyor burada. Kaza namazlarına niyet ederken niyet ettim Allah rızası için e, diyelim ki sabah namazıysa en son kazaya kalan sabah namazının farzını kılmaya hmm. veya en önce de diyebilir. Yani en son tabirini de kullanabilir. İlk tabirinde kullanabilir. En önce tabirinde kullanabilir. Şimdi bütün bunları bilmiyorsa esas niyet burada kalple yapılan niyettir. Yani kişi kalbinden e, diyelim ki sabah namazını belirleyip o namaza kalben niyet ediyorsa bu da yeterlidir. Şimdi bizim halkımız bazı niyetlere e, takılı kalıyor ve kelimesi kelimesini ezberlemeye çalışıyor. Kelimesi kelimesine olmadığı zaman da niyetinin geçersiz olduğuna. Evet. inanıyor. Halbuki burada esas olan kalptir. Çünkü sevgili peygamberimizde malumlarınız innamel amalu binniyat en meşhur hadisi. Ameller niyete göredir diyor. Ve kalp burada esas olduğu için onun niyeti yeterlidir. Evet. Şimdi eğer kaza namazını bir tane kılacaksa bunu herhangi bir namazın arkasından kılabilir. Mesela Öğle namazın arkasından kaza kılabilir. İkindi namazın arkasından kaza kılabilir. Kerahat vaktine kadar. Evet. E mesela denir ki işte ikindi namazından sonra namaz kılınmaz. Nafile namaz kılınmaz. Kaza namazı kılabilir. Yine herkese sabah namazını kıldıktan sonra da güneş doğana kadar bir süre var. O süre içerisinde de kaza namazı kılabilir. Şimdi kaza namazı kılarken... İlla ki e, mesela öğleyi öğlenin peşinden kılması gerekmiyor. Mesela öğlenin kazasını ikindinin peşinden kılabilir. E, bu da çok geldiği için detayına evet, giriyorum. Evet burada biraz hata ediyoruz sanırım. Ha, evet e, mesela akşamı yatsıdan sonra kılabilir, yatsıyı akşamdan sonra kılabilir. Yani önemli olan kerahat vakitlerinin dışarısında herhangi bir kaza namazını herhangi bir namazın arkasından kılabilir.